نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مُصِيرًا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ منهم وَقَالَ فِيهِ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم bir hadis-i men teşebbehe bi kavmin fe huve minhum sadaka Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fesat vaktı aziz hakka gidelim, cemali bakemane seyredelim. Kıymetli kardeşlerim ve sevgili dinleyenlerim. Allahu Teala hasetleri faydalı ilimlerle donanmamızı, gereğini ifa etmemizi yerine getirmemizi bize ikram etsin. Sevgili Peygamberimizin kendi mübarek öpöz itirafıyla ve duaya dönüşmüş bir itirafıyla ve huz ilel hayri binasiyeti, Allah'ım alın saçlarımdan yakalayarak hayırlı işler neyse yapmam gereken ödevlerim, görevlerim, farzım, vacim, sünnetim, edebim, ahlakım, hizmetim, cihadım Diğer babalık, dedelik, konunu, komşuluk görevlerim ne varsa vazifelerim hayrat listesine giren o işleri bana lütfen son derece kolaylaştır, yapmak nasibiyeli. Ama diyelim ki bir vücut yorgunluğu var veyahut da bir e, insanda bir bazen tembellik vesaire gibi bazen çöküntüler olur. Bu çöküntülü hallerimde, tatsız zamanlarımda bile alın saçlarımdan sürükleyerek o hayırlı işe beni ulaştır diyor sevgili peygamberimiz. Ve hus yakala ilal hayri, işte o hayırlı işleri yapmam hususunda hayra doğru minnasiyeti alın saçlarımdan tutarak beni o işlere sürükle götür dediği gibi Allahü Teala Hazretleri yani gerek vücut desteğimiz olsun olmasın gerek moral desteğimiz olsun olmasın neyse görevimiz ödevimiz sağlık ve afiyet zamanlarımızda hastalık zamanlarımızda gurbetimizde yuvamızda her ahvali karda her şerait altında Görevlerimizi bir hakkın yapmaya Allah e, lütfesin keremesin, yardım etsin. Peygamberlerimizle birlikte çalışan ve çok kötü şartlarda ama ağır sınavlar veren Müslümanları e, Mevla Teala bize arz ediyor ki onların durumunu değerlendirelim de e, en azından böyle üzerimizdeki ölü toprağını saçalım, işimizi güzel yapalım gibi e, bir nasiyata dönüştürüyor onların durumunu bize anlatarak. Bismillah ve ke'eyyim min nebiyyin gâtele mâ'ahu ribbiyyûne kefîr fe mâ vehenû limâ asâbühüm fî sebîlillâh ve ma da'ufu ve mestekânû vallâhu yuhibbu sabirin. bu ayetler dizisi olaraktan aşağı kadar inilebilir ama bu ayet özellikle bizi böyle toparlaması bakımından şok tesir olan bir ayet olduğu için bununla yetinmek isterim. Mevla buyuruyor ki benim mübarek peygamberlerimin Arkadaşlar içerisinde ona bağlı, peygamberime bağlı, o peygamberle birlikte beni bulmaya doğru seyreden, yürüyen Rabbani insanlar, o mübarek peygamberin eşliğinde nice harplere, darplere, zor şartlara, efendim, imtihanlara iptila edildiler. Ama kesinlikle Allah yolunda başlarına gelen o kötü şartlara rağmen, kesinlikle ve ma daufu, zafiyet göstermediler. Ondan sonra efendim, e, sabrettiler, zafiyet göstermediler ve o işten dolayı en ufak böyle bir düşmana ve mestekânü boyunda eğmediler. Ve sabırlı çıktılar. E, onun için değerli kardeşlerim, mümkün mü? Yani ne nefsimize boyun eğelim, ne şeytana boyun eğelim, ne kötülere boyun eğelim, ne bir de doğal şartlar. Bazen ne bileyim so soğuk havada soğuğa boyun eğer insanlar görevlerini yapmamayı soğuğa yüklerler. Sıcak havada da sıcak bahanelerler. Yani tam aradıkları iklim cennet aslında. Ne sıcak ne soğuk. Le terafiye şemsen ve le zemheri Ne yakıcı bir güneş görürsün cennette diyor Allah-u Teala. Ne de dondurucu titretecği bir soğuk görürsün. Tam böyle insan fıtratına yapısına göre çok tatlı bir ortam. Ne çok yağmurlarla insanlara nefes aldırıyor. Ne çok kurak bir ortamda insanlara efendim. Ee, ...bunaltıyor. Ne yakıcı, ne dondurucu. Tam böyle insan nefsine uygun bir ortam. Bizim bir arkadaş var da bazen e, yemek kaliteyse yani o sofralarda çok fena abanır ve çok güzel, çok güzel nefse uygun yemekler der. Nefse uygun yemekler. Yani nefse uygun ortamlar olmayabilir. Nefse uygun ortamlar da olabilir. Yani işimizi yapmamız lazımdır. Görevimizi yapmamız lazımdır. Ben size bir abi kardeş... Ve sizin, sizinle aynı yolda yürüyen bir yoldaşınız, bir arkadaşınız olarak neyse görevlerimizi yapmaya çalışalım. Gençlikte de, orta yaşlıkta, ihtiyarlıkta da yani ihtiyarlığımızı bahane etmeyelim. Çok yoğun bir dönem olan orta yaşlığımızı bahane etmeyelim. Gencecik daha terü taze, ileride çok ömür ve yaş var düşüncesiyle gençliğimizi bahane etmeyelim. Çocukluğumuzu bahane etmeyelim. Yani şartları bahane ederek o nefsimize itaat etme ve nefsimizin bizi çökertmesine lütfen göz açtırmayalım. Görevlerimizi yapmaya çalışalım. Bu hafta 2005'in son pazartesi olduğu için siz de takdir edersiniz ki yani bu 2005'in son pazartesinde neler konuşulacaksa onlara yönelik konuşacağım daha ziyade. İstersemez bir yılbaşı olay da var önümüzde. Ondan da azıcık bahsetmesem Allah da darılır, peygamberimiz de darılır. E, müminler de böylesi önemli hassas bir gece hakkında hiç e, teğet geçersem haklı olarak kınarlar. Böyle bir eksikliği yapmamak için kısmen de ona da temas etmeyi düşünüyorum. Ancak daha önceki sohbetimde hatırlarsanız bir hadis-i şerif e, bayağı 3 e, artı 3 eksi konuyu dillendiren bir hadis-i şerifin birinci parçasını, tercüme etmiş. Üzerinde yoğunlaşmıştım Geri kalan kısımlarını isterseniz öncelikli olarak sevgili peygamberimizden onu bir dinleyelim. Bakalım biz kendimizi şimdi Medine-i Münevvere'de peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin böyle bir toplantısında hanımlar arka planda, çocuklar hemen yan cazlarında, erkekler de etrafında böyle halenmiş, çevrelenmiş sevgili peygamberimiz aleyhissalatu ve sellem'in o nurlu yüzüne bakarak o tatlı okşayıcı sesiyle hiçbir menfaat olmaksın kalbinden Allah'a yalvararak Allah'ın senin kullarına senden nasihat edeceğim lütfen onların gönlünü bu işe müsait hale getir söylediklerimi benimseyen kabullenen bir iç yapı bir yürek lütfeyle diyerekten içinden yalvararak ses tonunu ona göre tatlı tatlı ayarlayarak karşıdaki insanları tamamen ve tamamen Allah için etkileyip Allah'a kazanmak gibi çok güzel, katıksız ve karışıksız, mis gibi, tertemiz niyetlere bir peygamber sohbeti dinliyoruz. Tabii ki bir değil. değil. Birkaç cümlelik bölümünü bu akşam dinliyoruz. Ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla ilişkilerinde onların sadece Allah'ın kulları olmalarını hesaba kadar Bunun dışında yani onlar maddi manevi pozisyonlara pek e, önem vermezdi. Kadınlığına, erkekliğine, zenginliğine, fakirliğine... Güçlülüğüne, zayıflığına, yakınlığına, uzaklığına e, kesinlikle yani o tür e, özelliklerin teesine kalarak hakkı söylemekte bir çekinceli hareket, ya, harekette bulunmazdı. Ve la ahaden illallah dediği gibi Mevlamızın hiçbir kimsecikten çekinmezler, korkmazlar. Bunun karşısında Firavun da olabilir, Nemrut da olabilir, ne bileyim bunun e, istih, istihbarat örgütleri de olabilir Kendisini faili meçhullere gönderecek böyle militan insanlar da olabilir. Fark etmez. Peygamberlerin Allah'tan başka hiçbir şeyden çekinmeyen bir yapısı olduğunu yine onları hakkıyla tanıyan Allah'ımız kendisi söylüyor Kur'an-ı evliya Allah'tan birisinin bir sıkıntılı bir dönemde etrafındaki talebeler demişler ki, efendim polisler etrafımızı çevirdi, jandarmalar bizi takip ediyor, her an basılabiliriz, her an şu olabilir, ne yapalım, ne edelim gibi bir, ee, Hocalarının etkileyen bir takım e, sıkıştırmalı haberler getirmişler kendisine. Adamcağız demiş ki e, yani siz bununla korkmamızı, e, dersleri iptal etmemizi, size yapacağım sohbetlerimi, vaazımı, askıya almamı mı tavsiye ediyorsunuz, ne demek istiyorsunuz falan dedikten sonra demiş ki evladım bana bak biz peygamberi şey yapıyoruz. Biz korkmaktan korkarız demiş. Ne kadar güzel bir laf. Korkmak ne demek? Korkmaktan korkarız. Hayır. işlerimiz devam ettireceğiz. Gelsinler, dinlesinler, gitsinler veya bizi götürsünler fark etmez. İşimiz neyse ölünceye kadar onu yapacağız. Hangi şart altında olursa olsun. İşte bu mübarek peygamberler tabii ki e, bu ekibi de onlardan bu şecaat dersini, efendim cesaret dersini almışlar. Hiçbir kimseciğin arkadaşlar durumunun şey yapmadan e, önemsemeden sadece Mevla'ya verecekleri hesabı önemseyerek o insanlara söylenmesi gereken ama gayet kibar, samimi, içten destekli, bir menfaatse hesabı gütmeksizin, kaz gelecek yere yumurta mantığıyla değil, alacak efendim dernekten, vakıflardan, devletten, milletten bir maaş alması söz konusu değil, beklentiler hele kesinlikle. Bir hediye alırsa kesinlikle hediyesinin karşılığını verir, zekat almazlar, millete yük olmazlar, böylesi her yönden Dört dörtlük mükemmel bir mübarek zatı dinlemek bambaşka olur. Yani günümüzün hocalarını dinlemek gibi değildir. Bizim en iyimiz bile en azından şunu yapıyoruz. Bu insanlara nasihatler, muhabbetler, hizmetler yaparken bir hayır kurum adına da sonunda işi ee, insanlarla ilişkimizi maalesef paraya bozduğumuz oluyor. Yok. Çeçenistan Harbi'ne para topluyoruz. O harplerin zamanında biliyorsunuz. Bosna-Ensik Savaşı'na para topluyoruz. Daha sonra efendim e, Pakistan deprem bugünlerde gündemde. İster işin ucuna böyle de giriyor. Millette bu işlerle işkilleniyor. Yani hayır yapsa bile yani niye bu sohbete bu işlere karıştı gibi insanların gönlü tedirgin oluyor peygamberler. Hayır adına bile böyle bir şey yapmadılar ama kendileri verdiler Teşvik de ettiler. Onların durumu farklı. Fakat kendi şahısları adına en ufak gizli ve açık bir beklentileri olmadı. Maaşlı memur mantığıyla iş yapmadılar. Hepsi katıksız Mevla Teala Hazretlerine kendi yüreklerini tam çevirerek sözlerini sohbetlerine ona göre Mis gibi tertemiz ayıklanmış bir şekilde karşıdaki insanların yüreklerine, kulaklarından yüreklere indirdiler. Böyle bir ortamdayız şimdi sevgili peygamberimizi dinliyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben her ne kadar onun Arapça metnini okuyarak peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek femi dudağından alıp onu size sunuyormuş gibi konuşuyor olsam da ben de o ortamda dizimi kırdığım üzerime kuş konusunda uçmayacak kadar feyiz ile yüreğimi rapt ederek Tam yoğun bir konsantreles peygamberimizi dinliyoruz ve buyuruyorlar ki... ...evveli selasetin bugün size cennete girecek ilk üç kişiden konuşacağım diyor peygamberimiz. Bakalım hangisine gireceğiz? İnşallah mutlaka birisine girmeliyiz. Allahu Teala Hazretleri kendi rahmet desteğiyle, yardımıyla, arkadan sevgisiyle iteleyerek... ...bizi bu önce cennete girecekler arasına katıştırsın deriz. Önce cennete girmek gerçekten önemlidir. Arkadaşlar yani... Biliyorsunuz kabirler hakkında insanların daha dünyanın işi bitmeden, kıyamet kopmadan evvel insanların cennet cehennem tasnifi netice itibariyle nihai bir çözüm olarak yapılmayacak. Şimdilik insanlar işin antre kısmında tabiri caizse cennet bahçesi gibi geniş rahat huzurlu problemin olmadığı bir dinlenme yeri soluklanma yer olarak bazı mezarlar tanzim edilmesine rağmen bazı mezarlarda Cehennem hapishanesine girmeden evvelki böyle şiddetli bunalımın sıkıntıların yaşatıldığı efendim ön hapishane gibi hapishanelerin giriş kısmı gibi değerlendiriliyor ve tanzim ediliyor sevgili kardeşlerim mahşer ayrı bir problem ondan sonra efendim sırat ayrı bir problem insanlar özellikle bütün işlemler bittikten bütün canlılar Kullemen aleyha fan ve yebqa vech rubbi celali ve ikram senin rabbinin zatı fakir süpaniyesi hariç bütün varlıklar fani olucudur ve olmuşlardır. İşlemler bittikten sonra herkes öldükten sonra insanlar bir yerde mahşer adını verdiğimiz bir toplantı yerine Mevla kendisi hiç yoktan yarattığı gibi teker teker piyasaya sürdüğü gibi yine onları وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَكُمْ اَوْوَلَ مَرَّتٍ ayetiyle sizi nasıl teker teker dünyaya bırakmışsak teker teker yine öylece huzurumuza alacağız dediği o büyük toplantı gününde şu dünyamızı ısıtan ve ışıtan o güneş daha farklı, daha yakıcı, daha bol ışık ve ısısıyla insanlara o kadar yaklaştırılacak ki sevgili peygamberimizin anlatmasıyla ben bunları söylüyorum. Kimlerinin e, dökülen terler ağız burunlarına girecek kadar kulak memelerine geçecek... ...böyle terden bunalımdan boğulacak noktaya gelecekler. Öyle bir sıkıntılı bir ortam ki yani nefes alma şansı yok insanların. Öyle bir preslenmiş vaziyetteler kadınlar, erkekler kendi cinsiyetlerinin farkında değiller. Kadınlığını, erkekliğini hissetme imkanına sahip değiller. Preslenmiş vaziyetteler, inatsanız kesinlikle yere düşme şansı yok... Keller <gülüyor> o illaham se sura taa'dan bir parçalaraktan burayı bir sağlamlaştıralım. Bir ayet-i kerimeler alarak sağlamlaştıralım. Nefes alma doğallığından yani hışırtılardan başka öyle büyük bir heyecandan başka konuşma şansları yok. Tabi. Ve la yemliku ne minhu diyor ya, ya e, sure-i nebe yani annemiz hiç kimsenin o gün diyor konuşmaya gücü yetmeyecek. Konuştururlar mı? Ağzını açtılar mı sana? Sen ne zannettin? Buradayken bol bol avukat gibi konuşuyoruz. Vara yuva boşa sıkıyoruz. Ama orada kesinlikle Mevla izin vermeden, Mevla müsaade etmeden hiç kimse mübarek peygamberler bile yani söz açıp da mevzuya giremeyecekler. Baya problemli bir gün. Böyle bir ortamda arkadaşlar insanların sıkıntısı böyle izah edilecek gibi değil. Çok olağanüstü perişanlar. Biz birazcık kuyruklarda ayakta bekliyoruz. Bazen hastane kuyrukları oluyor. Eskiden 70'li yıllarda şeker kuyruğu olurmuş, ekmek kuyruğu olurmuş. Efendim benzin kuyrukları kilometrelerce uzardı hatırlarsınız. E efendim kuyrukta beklemek çok zor. Yani sıra beklemek için insanlar nelere katlanmıyorlar ki ne fedakarlıkları yapıyorlar. Eh ahirette insanlar cennetse cennet, cehennemse cehennem payımız neyse ver bize yarabbi diyecek kadar obunan ortamda. Hiç beklemeden böyle dirilir dirilmez kendinizi cennette bulmanız ne kadar güzeldir. Allah göstermesin. Yani dirilir dirilmez kendisini cehennemde bulanlar da var. Ama diriltilir diriltilmez kendisini böyle gözün açtığında ucu bucağı gözükmeyecek kadar o güzel nimetler dolu, lefî nimetlere gömüleceği cennetlerde de olacaklar. Bunların peygamberlerimiz hariç, ilk defa cennete girecek insanlar, o mübarek peygamberlere gelen İslamiyet dini için, Allah yolunda sağyu gayreti, mücadelesi, mücadesi, savaşları, büyük efendim fedakarlıkları sonucu, Mevla'nın yolunda canını veren şehitler. Şehit arkadaşlar, bu konuyu fazla irdelemeyeceğim. Kimsenin Kimseyi sıkıntıya sokmayacağım. Yani şehitlik kelimesi aslında Arapça bir sözcüktür. E, bu kelimenin içini Allah'ın Resulü şöyle dolduruyor. Ben o kadar söyleyeyim. Yani işin böyle edebi taraflarına girmem. Anlamlar üzerine ileri geri efendim yorum da yapmam. Men قاتل لتكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِيَ الْاُولِيَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ Kim Allah'ın kelimesi bak. La ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah... Muhammedun Resulullah ve eşredenden Muhammeden Abdü ve Resulü ki bu mübarek kelime-i bu bir işin sloganı. Kur'an-ı Kerim'in kendisi bunun bir açılımıdır. Peygamberimizin hadisleri, imam adamın Azam'ın neyse efendim. İslamiyet dininin Allah'ın kelimesinin bütün kainatta en yüksek noktaya çıkması için, her yerde söz sahibi olması için kim mücadele eder de bu uğurda efendim, e, savaşırsa e, ve ölürse, bu adam Allah yolundadır ve ölüsüne de şehit deniliyor. Ki Allahu Teala biliyorsunuz kendi yolunda o sözcüğü öyle kullanıyor. Arkadaşlar yani herkesin bir yolu var, yaşam tarzı var, felsefesi var, ideolojisi var, anlayışı var, benimsediği ve reddettiği şeyler var. Ben bunlar üzerine durmuyorum. Ben sadece güneş anlatıyorum. Yani başka aydınlatıcı cisimler üzerine durmuyorum. Mevla Teala Hazretleri, Bismillah, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ Bak, buraya dikkat edin. Başka hiç sağa çekmeye gerek yok. Yani maniye, yorup da insanları sıkıntıya sokmayın. Kavga etmeyin, tartışmayın. Fele tumari fiyim illa miraen zahira. İnsanlarla o konuda tartışma diyor asabı keyfini sayısıyla alakalı bir mevzuda. Çok sadece böyle belki çok az bir şey konuşabilirsin ama insanları tartışarak gönülleri temelli kinlendirmeye, daha çok gerilime, itmeye, efendim, işi dalaşmaya, kavgaya götürmeye hacet yok. Leküm dinini günveleyediğinde gitsin. Sizin yaşamınız sizin olsun. Benim dinim, benim inancım, benim yolum, yordam budur. Nedir? Benim yolum bak Allahu Teala diyor ki fi sabilillah. Allah yolunda. Bak ve la tequlu sakın demeyin. Aman bu sözü bu kavlisten duymayayım. Duymayayım. Limen şu mübarek kullar ki kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, genciyle, ihtiyarıyla şu adamlar Kimdir o adamlar? Yokteli öldürülüyorlar. Bak öldürülmüş. Öldürülen kimseler. Nerede öldürüldü? Yani işinde öldürülebilirsiniz. Ondan sonra efendim ne bileyim bir toplumsal bir olayda öldürülebilirsiniz. Bir takım faili meşhur cinayetlere kurban olabilirsiniz. Değişik efendim bir kavgada öldürülebilirsiniz. Bugünlerde stresli bir ortamda insanlar basit bir trafik suçundan dolayı bile trafik numarasından dolayı birbirini öldürebiliyorlar. Hiç unutmam Kayabaşı'nın imamlığım sırasında bir gazetenin bir bölümünde okumuştum. Garson çayı geç getir diye garsonla kavga etmiş garsonu uçaklamış. Bakın. Ne kadar bunalım var insanlarda bir de öldükten sonra dirilmeye tam inanmıyorlar hesaba kitaba allah Teala Hazretleri'nin bir canı haksiyere öldürmesinin cezasının e, bütün canları öldürmek gibi tehlikeli bir iş olduğunu hesaba katan yok yani o öldürdüğü şahsın Rabbisini Allah hiç hesaba katmıyor. Ezdiği insanın Allah'a vardır, üzdüğü insanın Allah'a vardır, ağlattığı insanın Allah'a vardır, öldürdüğü insanın Allah'a vardır. Yani bu Allah bana bu işin hesabını sorar diye düşünmüyor adam ya. Ne kadar rahatlar. Arkadaşlar, onun bir Rabbisi var. Onun bir Rabbisi var, sahibi var. Rabbisi razı olmuyor o işe, onun hesabını soruyor. Evet, hanım bizim eşimizdi, nikahalımızdı biz onun Rabbisi değiliz, onu Önce Allah'ın kuludur sonra bizim nikahlanmıştır. E, e, kocalar için de öyle. Birisi birisinin kocasısınız ama e, sizinle Rabbi bir Rabbiniz var. Evlatlar sizin olabilir ama onların bir Rabbi var. Onun için bir endiş Allahu Teala Hazretlerine sabak atmak, ciddi almak, ona önem vermektir. Onun için bakın adamcağızlar gelişigüzel yerlerde, yollarda öldürülüyorlar. Öldürmekler, öldürülmekler artık yani öldürmekler ve öldürülmekler artık iyice yani neredeyse moda oldu. Kendisini öldürenlere mi dersiniz? Başkasını öldürmedi efendim. E, neredeyse bu işin e, reklamını yaparcasına iyiliğinden bahsedicesine konuşanları mararsınız. ararsınız? Medyada bile efendim, filmlerde bile e, en çok izlenen filmler, en çok kanlı filmler. Ama biz böyle tutar da e, insanların böyle en çok öldürüldüğü şeyleri seversek ölü, öldürme ve ee, öldürülme işlerine itibar edersek ve bu işleri yapanları alkışlarsak yani onların da sözünü haklı çıkartma gibi bir yanlışına yanlışı imza atmış oluruz. Bakın öldürülmek. Yuktelifi sebebi ama fi sebebi kelime kelime konuşalım. Allah'ın yolunda öldürülenlere sakın emvat ölü sözcüğünü kullanmayın diyor Allah. Katiyen. Hayır. O kelime istemiyorum. Onun için Allah yolunda bir adam ölmüşse, harplerde ölmüşse şu kadar ölümüz var falan demeyiz. Çanakkale'de şu kadar şehidimiz var. İstiklal Savaşı'nda şu kadar şehidimiz var deriz. İstiklal Savaşımızın şehitleri deriz. Bedir şehitlerimiz, Uhud şehitlerimiz değil mi? Ondan sonra efendim Muhteş şehitlerimiz gibi biz bunlara bu kelimeyi kullanırız. Bosnersek şehitler diyelim. Çeçenistan şehitleri gibi, Filistin şehitleri gibi. Bunlar yani... Allah yolunda, e, Allahu u Teala Hazretlerinin dini adına, vatanını, milletini, namusunu e, korumak, kollamak, kurtarmak gibi bir mühim bir operasyonda öldürülen kimselere Allah bu sözcüğü bile yasaklıyor. Sakın diyorum aman aman onlara e, ölü sözünü kullanmayın. O kelime yok. Ne diyeceksiniz? Şehitler. Bel-ah yani onlar tam aksine e, bir hayat sahibidir, yaşıyorlardır, canlıdırlar. Öyle. lakinle teşhurun siz onları... Beş duyunuzla yani koklamak, ondan sonra dokunmak, tad almak, ondan sonra efendim ne bileyim görmek ve benzer duyularımızla onları e, bilemeyiz. Ama Allahu Teala Hazretleri bize bilgi veriyor. Doktorlar kadar biz hastalıktan anlar mıyız? Ondan sonra efendim mühendisler kadar biz mühendis diyecek inşaat detaylarından anlar mıyız? Buna benzer hatta aşçı değilsek önümüzde getirilen, kotaran, yemeyen e, muhteviyatını bile sorarız. Yani ne kadar güzel olmuş, eline sağlık, bunu nasıl yaptın, ne kattın, nasıl ettin falan diye merak ederiz. Arkadaşlar Allahu Teala Hazretleri'nin bizim bilmediğimiz şeylerden, hissedemediğimiz şeylerden bahsetmesi bunun gibi şey. Onlar capcanlıdır. Ama siz bilemezsiniz. Ama bunların ben, e, bu ayet-i kerimedeki hedefim, amacım fi sebilillah idi. Allah yolunda öldürülenlere arkadaşlar. Allah yolunda olalım. Allah yolunda kalalım. Gideceksek Allah yolunu Mevla'ya gidelim. Mevla sorsun. Bu yolun ucu nereye çıkar? Bu yolun ucu Allah'a çıkar. Bu yolun ucunda kimlere vardır? Allahu Teala'nın seçtiği nebiiler, resuller, peygamberler vardır. Sıddıklar, şehitler, salihler. Öyle yolu bırakmayın. Mezar taşına cehennemlik yazılmış insanları terk edin. Rabbisiyle kavgalı, milletten beddua almış, yaramaz modelleri, tipleri eski için. Mevla ile son derece barışık, Mevla Teala kendilerine son derece sevdiği mübarek saatlerin yolunu izini bırakmayın arkadaşlar. Yani e, alkışlansanız da, yuhlansanız da, sırtlarda gezseniz de, ayakaltı olsanız da, yani bu mübareklerin yolunu bırakmak yok. İşte şehit, Allahu Teala Hazretleri'nin o kadar hoşuna gidiyor ki, bazı insanlar Allah ile ...Allah adına uykusunu azaltmıyor. Yahu kazancından kırta biri bile Allah'ı çok görüyor. Kırta birlik zekatçını bile vermiyor. Koca bir ömür nerelere gidiyor, nerelere, nerelere yatırım yapıyor ama... ...haçça senede bir defa bile haççı Allah adına böyle bir mekan farklılığını düşünemiyor. Ne bileyim moda adına her türlü renklere, girir, renklere bürünüyor. Her türlü efendim şekillere giriyor. Moda dünyada böyle bir üzgâr esiyor rüzgarın önündeki yaprak gibi. Bu sene hangi renklerse hay hay diyor. Bu sene hangi darlıkta, hangi kısalıkta, hangi yırtılmışta hay hay diyor. İster kızıl derli, ister hippi modeli, hay hay modaysa yaparım diyor. Ama arkadaşlar aynı şeyi Allahu Teala Hazretlerinin kulunu görmek istediği, kulundan beklediği, kuluna yakıştırdığı şeyler hiç gündeme bile almıyor. Allah yolunda arkadaşlar. Millet Mevla adına çok basit fedakarlıkları bile yapmazken, en kolay ibadetlerden zikri ihmal derken, en kolay ibadetlerden maliyeti, sıfır maliyet namazı kılmazken, bu adamcağız mevladını yapmış, yapmış yapmış, her şeyleri Mevla'nın huzuruna önüne koymuş, kala kala geriye bakmış ki bir eksik var demiş bu işte, bu işte bir eksik var. Allah için her şeyi yaptım ettim ama bir eksik hissediyorum. Nedir o? E, canım duruyor. Allah yolunda millet arkadaşlar canını bile vermekte tereddüt göstermiyor. Kurban bayramı yaklaşıyor. İsmail Aleyhisselam, babacı İbrahim Aleyhisselam, anacı Hacer anneciğimiz. Bakın Allahü Teala Hazretleri onlar da bir annede, onlar da birisinin annesi, birisinin babası, birisinin evladı, ciğer paraları. Kendi, kendilerinin ailelerinin vazgeçilmez parçası. Siz kendi hiç evladınıza Allah bile, bile kurban edebilir misiniz? İnsanlar böyle birkaç yüz milyona yani yüz, iki yüz milyona kıyamıyorlar. Hatta yurt dışında kurbanlar daha da ucuz. Eskiden Çeçenistan'da kurban keserlerdi. Göçmenin kamplarında o yaralı böylele gariban insanların olduğu yerde kurban keserlerdi. Elli dolar. Yani bakın yüz milyon bile değil. Elli doları kurban kesiyorlar. E Türkiye'de kestiremedin. Cimriliğin tuttu veyahut da efendim çok dertli numaraların Dasın. Ee, uluslararası kesim organizasyonları var. Or oralarda yüz dolar bile değil. Belki yani yüz dolardan daha ucuzak kurbanlar kesiliyor. Adam malından Allah yolunda bırakın İsmail'i kurban etmeyi böyle büyük bir karar almayı, kazancının güzel bir da birkaç kişiyle beraber yiyeceği bir sofra kadar parayı Allah'a çok görürken daha neler anlatabilir, çok şey söyler Böyle bir Müslüman kitlede, Müslüman toplumunda hepsini veriyor, veriyor Mevla için maşallah denilecek bir boyutta eksik hissediyor. Diyor ki canım duruyor, Allah için canını da veriyor. Canım gitsin, İslam yaşasın. Kısaca şey ettik. Canım gitsin, benim peygamberim yaşasın. Canım gitsin, Müslüman kardeşlerim yaşasın. Canım gitsin ama namusum gitmesin. Canım gitsin. Arkadaşlar böyle şehitler ödür ölmez daha yani şehitlerin dünyadan ayrılmasının hemen peşinden nefes almadan daha cennetteki görevli melekler onları alırlar. Ee, aynen böyle pilot kabini gibi açılıp kapanan e, kuşların böyle gagasının üstünde onların girebileceği kuştan daha az ya da yani çelik kuş diyorlar ya uçağa onun gibi şey herhalde özel kabinlere konuluyorlar ve cennete götürülüyorlar. Hatta e, mute destanından e, Cafer radıyallahu anh'ın şehitliğini peygamberimiz e, minbere çıkıp çok uzak mesafeler olmasına rağmen Oradaki görüntüyü Peygamberimizin önüne sunacak hiçbir teknik donanım olmamasına rağmen Allahu Teala azizlerinin mesafelere kaldırarak Peygamberimizin göz önünde Cereyan'ın bir manzara gibi binlerce kilometreyi ayağına getirdiği yani ortamda. Cafer'in şimdi sağ kolu budandı, sancağı sol koluna aldı, sol kolu budandı, böyle beliyle kavradı ama beli biçildi, yerlere düştü Cafer sancağı. Ondan sonra alan adamı konuşurken peygamberimiz diyor ki, Cafer evet kolu doğrandı, kolları kesildi, bacakları kesildi ama şu anda cennette, ...tayyare gibi uçuyor, Cafer'i e tayyar denmiştir o mübarek sahabeye radıyallahu anh efendimiz. Çok cömert, çok böyle ikramcı, infakçı, böyle çok kaynak e, fakir babası birisiymiş Cafer radıyallahu anh efendimiz. Allah bize de böyle güzel sıfatla anılmak nasip etsin. Bilmiyorum biz yarın öldüğümüzde nasıl diyecekler bizim hakkımızda bu denmesi önemli bir olay. Yani hayattayken de güzel şeyler dedirt dedirtelim, öldükten sonra da güzel şeyler dedirtelim... Cafer, cömert Cafer, yiğit Cafer, fakir babası Cafer harplerde böyle yiğitçe harp ettikten sonra önce kolları budanıyor sonra gövdesi biçiliyor fakat biçilen kollar ve gövdelerden sonra peygamberimiz diyor ki şu anda Cafer Allah bana cennetin de kapısını açtı ve gösteriyor Cafer cennette uçuşuyor kuşlar gibi uçuyor kanadı doğrandı ya işte o kanat sanki kuş kanadı gibi kuşlar gibi uçuyor bu sözlerin arkasında Allah'ımız olunca ben çok rahat inanırım. Peygamberimiz olunca ben yine çok rahat inanırım arkadaşlar. Allahu Teala Hazretlerine göre, peygamberimize göre kendisini derlemiş, toparlamış kalite bir alemin sözü ise inanırım. Allah dostlarına sözü ise inanırım. İnanmada sorunum yok. Mümin kolay inanan insandır. Kolay ikna edilen insandır. Aslında cennette bile yani bunu bir savunma olaraktan veyahutta bu tür bir hamakati Teşvik eden bir söz olaraktan almayın da cennette çoğu insanlar yani temiz düşünceleri art niyetleri olmadığı için temiz aşırı temiz düşünceleri temiz ön yargılarından dolayı sürekli kandırılıp hüsnü zanları açısından aldatılan tipler cennette çoğunluktaymış. Yani e, fetvaz birisi üçkağıtçı birisi olarak cehennemde çığlık atmaktansa arkadaşlar katil kabil olarak cehennemde yanmaksa maktul öldürülmüş bir habil bir olarak cennet olmayı tercih etmez misiniz piyasaya çarpa nice insanlara efendim uykularından eden efendim tedirginlikten efendim onları perişan eden streslere bunalınlara mide kanamaları beyin kanamalarına sevk eden felçleri geçirtiren yuvaları efendim e, infilak ettiren berbat piyasa katili piyasayı böyle allak bullak eden berbat bir adam olmaktansa yani İslamiyet'te kandırmak da çok iğrenç, korkunç bir fiil olduğu gibi kandırılmak da pek iyi değildir. O ayrı bir olay. Yalnız tertemiz, cennette olan e, insanların yüreklerinin safiyetini, e, nezafetini, taharetini, tıy ve hoş olduğunu e, bu sözlerle arz etmiş oluyorum. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, şehitler Allahu Teala Hazretler için can cazında çok rahat verebilen, ee, bu insanlar daha ölür ölmez, daha e, ahirete kanları dökülür dökülmez cennete alınıyorlar. Oradaki ilk cennete girenler arasında oluyorlar. Bir de e, Tirmizi de Allah ikram etmiştir. Gözlerime gördüğüm, kaydettiğim böyle seda sunmak üzere e, şu anda önüme de koydun. Bir hadis-i şerifte, aynı hadis-i şerifin bir benzerinde İskender Paşa da rahmetullahi aleyh zamanında İkindileyen oraya da katılırdım. Sabah namazından e, hemen sonra Mahmut Efendi Hazretleri'nin sohbetlerine gider. E, ben hocayım, minik bir hocayım, daha stajyerim, daha yeni tırmanıştayım. Giderler ya insanın acemi günlerine, acemi er eğitimindeyim. Mahmut Efendi Hazretleri'nin sohbetlerini dinliyorum. Bir sabah kahvaltımı güzelce, mükemmel bir sohbet de mükemmel bir sabah havası yapıyorum. Eh bu mide ya kalp de öyledir. Eee öyle doğru öyleyin acıkıyorum. O zaman İstanbul'da bu konuda kimler var kimler var. Konulara vakıf, güzel sunuş biçimi olan beni etkileyecek işte o dönemde Ahmet Fanlıoğlu hocalar vardı. Şimdi hala var. Allah hayırlı sağ, sağlık afiyet versin. Biraz saat problem var hoca efendi de. Emrullah Hatiboğlu var. Ali Rıza Demircan hoca efendi kulakları çınlasın. Ee, Süleymaniye'de görevliydi. Çok güzel programları yapardı. İstanbul'un ünlü hocalarını toplar. Böyle iki, ikinin arası e, full bir sohbet düzenlenirdi. Giderdim oraya. Hepsini teker teker dinler, not alırdım. Ben dinlemeyi çok severim. Yani bakmayın şartlardan dolayı fitne devri, fesat devri yanımızda üç beş gram ilim yanında üç beş e, kalemde gramda olsa ilmi olan anlasın diyor Peygamberimiz de. Bundan dolayı konuşuyorum. Yoksa ortalık yani tepedekiler Allah'a peygamberi düşünselerdi, vatanın milleti böyle düşünse, hakkıyla düşünselerdi, hele bir de bu milletin öldükten sonra milletimiz dünyada huzurlu olsun. Yani gücü elinde bulunduranlar, milletimiz dünyada da huzurla yaşasınlar ama öldükten sonra bir ahiret var, Allah'ın huzuruna gitmek var, öldükten sonra da cennetlik olsunlar diye bir düşünceler olsa, bir gayretler olsa, bir hizmetler olsaydı o zaman ben kesinlikle böyle ne vaazlara çıkardım, ne sohbetler yapardım, sadece böyle e, işin vakıf bu işi böyle yürek olarak çok iyi, e, tertemiz yüreğe sahip, niyetleri, niyeti sahih, akidesi düzgün, niyeti düzgün, anlatımı düzgün, bir de insana konulara güzel yediren alimlerim ve şayihı dinleyerek ömür geçirmeyi tercih ederim Ben bunu çok severim. Hatta Abdullah ve Hazretlerim'e, önemli bir Allah dostuna, din bilgini alimlerimize demişler ki, İmam Rabbani'nin itirafı bu. Cuma günü Allahu Teala Hazretleri'nin icabet saati diye ilan etti. Yani herhangi bir zaman dilimi, Cuma'nın içine 24 saat içinde bir dilim işte. O anda ne dua yaparsan Allah onu kabul ediyor. Genellikle imamın minbere çıktığı zaman denir. Ama başka bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ikindiden sonra akşama yakın saatler Cuma günü o duanın kabul edildiği saatler dediğini ben bir hadis-i şerifte rastlamıştım. Yani sıhhatini bilmiyorum. O hadis-i şerifi böyle araştırıp derinleş, derin, derinliğine inme ne gücüm var ne zamanım vardı. Ama hemen kaydetmiştim. İkindiden akşama doğru olan saatlerden bir saat işte güneş batımına. Diyelim şimdi güneş akşam ezanı beşe on mı okunuyor. İşte dört buçuktan itibaren gibi düşünebilirsiniz. Akşama çeyrek kala falan cuma gününün. Güneş batımına çeyrek kala falan o saatte oturun kıbliye. Neyiniz var neyiniz yok döşenin Allah'a eğer iş, çalışan birisiyseniz o saate göre kendinizi ayarlayın. Yine işinizi yapın ama hani eliniz işinizde gözünüz yollarda olsun. Yani bazı şoförlere e, türküçler şarkıcılar onlarla alakalı kasetlere diyorlar ki e, kulağınız bizde gözünüz yollarda olsun işte şoförler falan filan diyorlar. Elimiz işte olsun gönlümüz mevla'da olsun işimize olalım. Akşam evimizde e, e, yemek hazırlayan bir hanım olalım, evi toparlayan birisi olalım, okuldan dönen öğrenci olalım veyahut da trafikte araç bekleyen bir efendim e, gezmeye çıkmış birisi olalım fark etmez. Yani illa camide diz kırıp kıbleye dönüp boyun bükmekten bahsetmişsem bu durumları müsait olanlara mümkün mertebe en iyisi Olduğu için söylüyorum ben Mevla'nın evinde tertemiz bir abdest ile tertemiz bir niyetle dünyadan şöyle bir beş on dakikada sıyılmış tertemiz bir yüreğin rabıtasıyla bağlantısıyla Allah'a dönüp dua etmek konsantre bakımından hedefe kilitlenip işi kotarma bakımından daha faydalıdır. Yani şimdi o Cuma'nın icabet saati sizde olsa diyorlar o Allah dostuna Allah'tan ne isterdiniz? Önemli bir olay şimdi sohbet dinlemek, böyle vaaz-ı nasihat meclisine katılmak, ehli sünnet ve cemaat itikadına sahip temiz alimlerin böyle özel hayatı da güzel, ne bileyim ibadet hayatı da güzel, insanlarla olan hizmeti de güzel, her yönden dört dörde yakın bir puan olan bir alimin sohbetini dinlerken, o sohbette kendimden geçme, noktasında heyecanlı bir anda allahu Teala Hazretlerine Allah deyip çığlık atacak kadar etkilendiğim bir anda ölmek isterdim diyor bak ne kadar güzel cephedeki Allah Allah Allah diye her şeyi unutmuş geride ne hanımını ne evladını ne işini ne gücünü ne efendim dedeyse torununu babaysa evladının arazisini okulunu efendim dükkanını bağını bahçesini hepsini sıfırlamış bir anda Allah Allah Allah diyerekten sadece hedefe böyle Dalışla, şehadet arzusuyla, dalışla meşgul birisinin o heyecanı gibi Allah'tan bahsederken beni çok etkileyen bir kısmında kendimden tam geçmiş olduğum halde Allah diyerek ölmeyi Allah'tan isterim demiş bak. Bir Allah dostunun sohbetinde kendinden geçme noktasında etkilendiğin bir anda Allah diyerek ölmek en büyük alemlerden birisinin isteği bu yemin ederim ben de böyle bir istek içindeyim yani dinlemeye çok severim dinlendikçe dinledikçe açılırım yani eğer sizinle o dinlediğiniz konuyla biraz e, bilgi noktasında azıcık e, şey dağarcığında bir şey varsa, oho çok güzel de gelişirsiniz, genişlersiniz, kapasiteniz birken bin olur? allah Teala ne fütuhatlar, ne tülüatlar ne zuhuratlar, ne açılımlar ikram ediyor böyle e, derin insanlara dinlerken. O Allah'ın bir ikramıdır. O sohbetin bereketidir. Orada kuşatan meleklerin, e, efendim tepenizden yağan rahmetin ve yüreğinize akıtılan sevgili peygamberimizin tabiyle sekinetini, iç huzurunun bir bereketidir. O acayip bir iş yani anlatılamaz. Ee, sohbet, muhabbet ortamı, ahiret e, konularının gündem dolduğu ortam bir başkadır. İşte ikinde İskender Paşa'ya geliyordum, oradan da alıyordum. O ikindi çayımı da İskender Paşa'da içiyordum. Ne oluyordu şimdi? Siz de tahmin edersiniz. sabah sağlam bir kahvaltı yapmışım Mahmut Efendi Hazretlerinin sohbetini dinlemişim yani alan böyle midem bomba gibi. Öyle ya da biraz açlık hissedince böyle ünlü işte hatiplerin İstanbul'daki ünlü vaizlerin hatiplen hocaların sohbetlerine gitmişim bakın başka yere gitmezdim kesinlikle hayır. Tarihi turistik geziler yok beni ırgılamaz. Ondan sonra... Eh midemle böyle bir boşalma hissettim. İkinci çayını ne de içeceğim? İskender Haşa'da içeceğim. Gideceğim orada bir evliya dinleyeceğim. Önüme rahmızı açacağım. Ondan sonra eh sabah sağlam bir... ...kahvaltı, öğlen doyurucu bir yemek... ...ikine tatlı bir efendim... ...çikolatalı, pastalı beş çayı... ...şimdi ne yapacağımı siz tahmin edersiniz... ha bu macundan, bu karmadan... ...oluşan güzel bir menüyü... ...yemeyi de akşam ben cemaatime... ...dayatırdım... ...millette de derdi ki bu ilimler nereden aldı... ...bu işte efendim Bağdat mezunu mudur... ...Medine mezunu mudur... E, ...gerçekten o ilk e, 80'li yıllardaki... ...çok heyecanlı, nefes nefese... Fransız araba gibi... ...her tarafı darmadağın ederek... Çalışma yaptığım dönemlerde bunu duyardım. Yani şurayı burayı bitirme. Halbuki hiçbir şey bitirmiş değil kendisini bitirmekten başka. Bu kaynaklardan e, kaydeder insanlara tatlı tatlı vermeye çalışırdım. Tabii onlar da bir öncekinden almışlar. Yani hep birbirimizden bu işleri alıyoruz. Ee, Beyaz Saray'da bir yayın evinin sahibi Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri'nin e, ilmi haliki Dünya çapında bir insan Ömer Ben Hazretleri, onun üstüne alim var da Şimdi e, o mübareğin e, üzerine o kadar kalite bir insan varken yani mesleği eczacı e, nereden esmişse Allah'ı estirmiş, biraz dini e, hayata mail duymuş, ilgi duymuş, birkaç kitaptan tor torlama, toparlama, uyduruk kaydır bir ilmihal yazmış insanları, e, alim diye izliyorlar da Ömer Nasirmen gibi eline günümüz hocalarının zor su dökeceği, Kainat çapında kalite ve gelişmiş büyük bir alimin ilmi haline bakan yok. Hep böyle yani taasubun sonucu bu. Ömer Nasuh Bilmen'in neyse ya, e, ilmi halini biraz kelimeleri yerinden oynatarak, konu başlığını biraz farklaştırarak adamın birisi basmış, bundan beş beş para kazanacak, piyasaya sürmüş. Bilmen yayın evinin sahipler rahmetullahi aleyh Ömer Nasuh'un evlatları. Bunu mahkemeye vermek üzere adama önce tebliğ için gitmiş. Ya hoca efendi, hacı efendi neyse. Bir de meslek ahlak kuralları vardı. Bu yaptığın ya, ahlaki değil, etik değil, uygun değil. Sen nasıl babamızın kitabını böyle efendim, e, mota mot, neredeyse kendi yayın evinin kitabıymış gibi piyasaya sürersin deyince, adam o kadar pişkin ki. Rahat rahat demiş, senin baban da başkasından çalmıştır. estavla Halbuki, onun kaynakçasına bakarsanız Ömer Hazretlerinin o çalmak sözü biraz çirkin, kaba, iğrenç ama Kur'an'dan çalmış, hadisle hadis, hadis kitaplarından çalmış, kültübesteden çalmış, siyer kitaplarından çalmış, mehazi kitaplarından çalmış almış yani Kur'an'ın kendi metni, orijinal metninden almış yani elli tane ehli sünnet, belçema, tertemiz, her birisi böyle misli amir gibi Allah dostu evliya, ulema, meşayih. E, kitaplarından alarak o ilmi hale hazırlamış, bir macun hale getirmiş. Böyle bir espriyle karşılamışlar e, Ömer Nasir'in evlatlarını. Senin baban da başkalarından bu işi ha, çalarak hazırlamış gibi. Tabii birbirimize ihtiyacımız vardır. Hiç havaya, civaya gerek yok. Kendinizi böyle ben hocayım, kimseye dinlemeye ihtiyacım yok. Orada görünürsem yani benim ilmi seviyemin azlığına millet karar verir e, gibi böyle nefis yapmaya gerek yok. Ünlü bir alimi başka bir alimin ama ondan daha kapasiteli gelişmiş büyük bir zatın sohbetinde gördüm. Birileri yanaştı hocam siz de mi sohbet dinliyorsunuz dedi o Karadeniz'in şimdi ahirette Allah dostu kalite mübarek bir alimine Kendi cemaatinden hocam siz de mi sohbete geldiniz vaaza geldiniz deyince adamca şöyle bir biraz da sert bakardı böyle ters adamları bozmayı severdi. Böyle anlamlı anlamlı bakarak dedi ki evet evet dedi ama ben burada Yasin'i başka türlü dinliyorum. Zannediyorum Yasin-i Şerif'in tefsir üzerinde yoğunlaşmıştı bir sıralı ders yapıyordu o hocaefendi de. O Yasin tefsirini çok başarılı bir şekilde derinlemesine insanın mestu hayran ederek o tefsir yapan o alimin sohbetindeki alim dedi ki evet dedi evet ben de bu sohbete geliyorum ben de Yasin'in tefsirini ama ben burada başka bir Yasin dinliyorum dedi müthiş bir ifade ben hiç unutmuyorum bakın ama dedi ben burada başka bir Yasin dinliyorum. Eh o Ramız'dan bir parça olaraktan da orada kaydetmişim ikisi de özet ikisinin özetini biliyor musunuz? Siz Allah yolunda çalışır, çırpınır, çabalar, savaşırken eğer canınız çıkarsa her türlü ölüm biçimi neler varsa işte hepsini düşünün. Hangisiyle ölürseniz ölün peygamberimiz diyor ki şehidin Allah yolunda ölümü sırasında ölümden duyacağı en büyük acı bir karınca ısırması kadardır. Yani narkoz verirken ameliyat öncesi doktorlarımız narkozlar. Bizi bayıltacağı zaman ne yapıyorlar? Bir iğnenin ucunu sokuyorlar birazcık acıcık, azıcık acıcık hissediyoruz. Azıcık bir acı hissediyoruz. Ondan sonra bayılınca hiç duyuyor muyuz? Hayır. Size yemin ederim eğer Allah yolunda ölüyorsa bir adamcağız yani sanki narkozlanmış birisi, uyuşturulmuş, bayıltılmış birisinin durumu gibi hiç ölümden acı hissetmiyor bu yüzden yani karınıza söylüyorum. Allah yolunda ölmeyi Allah'tan isteyin ya. Güzel bir menfaatli bir sonuçtur. Nasıl olsa Nasreddin Hoca'nın eşekten veya attan düşmesi gibi değil mi? Attan düşmüş sağa acımaya başlayınca uf insanlar alaylı bir şekilde yığılmışlar başına. Ne oldu hoca falan filan düştün mü? Hayır demiş ya ben zaten inecektim e, Zaten ölecektin. Zaten öleceksin, aynı gün öleceksin, aynı an öleceksin, aynı yerde öleceksin, aynı biçimde öleceksin. Ölüm biçimini Allah imzalamış, ölüm yerini Allah imzalamış, ölüm tarihini, anını Allah imzalamış. Yahu sana düşen Allah'ım şehit olarak ölmek istiyorum diye dilekçe vermek, niyet etmek. Ölemesen bile bakın Riyazu Salih'in İşleri Başkanlığının üç ayrı e, parçalı ciltler halinde tercüme ettirdiği Hasan Üstü Erdem rahmetullahi'nin zamanında Riyazu Salih'in imamın evvelinin hazırladığı o mübarek kitapta ki çok sağlam bir kitap, sahip bir kitap biliyorsunuz. Özel sektör yayın evlerinin tercüme ettirdiği ne bileyim sekiz ciltte akidesi düzgün, ilmi kifayeti, e, bu işe müsait olan çok kalite hocalar tarafından böyle kaymak gibi bir e, detaylı bir tercüme, efendim tefsire tutulmuş olan, yoruma tutulmuş olan o kitapta, yani adam diyor Peygamber Efendimiz, niyeti Allah için güzel, sağlam, temiz, hoş olmak şartıyla, güreğini tam Allah'a çevirmek şartıyla ama, ha, şehit olmaya niyeti var adamın, fakat nasip olmamıştı ya, nasip kısmet meselesi, nasip kısmet meselesi, yatağında bile ölse diyor Peygamberimiz, eğer niyetinde şehitlik, Allah bu canı sen verdin, bu canı ben de sana vereceğim, senin verdiğini sana vereceğim, senin yolunda öleceğim diyerekten temiz niyetlerle yatağında bile ölse, vallahi Allah onu şehitlerin makamına, menziline çıkartır diyor ki, bunun en canlı, ikinci bir örnek o kadar kalit olamaz, ondan daha üstün örnekle zor bulunur. Halidebni Velid radıyallahu anhu. İslamiyetle şereflendiği günden itibaren ölünceye kadar hiçbir savaşta geri kalmamış. Hemen hemen her savaşta e, komutan olmuş. Genelkurmay başkanı zaten. genel genelkurmay başkanımız. Peygamberimizin atadığı kara e, o zaman hava yok tabi. Kara kuvvetleri denizde uzaktan ağırlık kara kuvvetleri ve bütün birimlerine kurumlarına başkan maşallah var. Her savaşta elhamdülillah galip gelmiş. Bu mübarek adam cazın yani Kendisini yıkayanlar diyorlar ki ayağın altında bile yar, şey, savaştaki yaralardan vardı. Yani kılıç yarası, ok yarası, ne bileyim gürüz yarası, karga yarası. Ya parmağınızı basacağınız kadar vücudunda sağlam bir yer kalmamış, hayat boyu savaşa katılmış adamcağız. Böyle bir yani çizilmemiş, yırtılmamış yeri yok. Ama adamcağız yatağında yani sağa sola dönelerek inliye inliye bunu ben söyleyemem. Kendi sözü olduğu için söylüyorum. İstifarla özürle söylüyorum. O büyük kalete peygamberimizin Allah'ını kılıcısın sen Halid dediği bizzat bu. Peygamberimizin damadı Hazreti Ali'si Esedullah, Allah'ın aslanı Halid ibn Velid radıyallahu anhu peygamber efendimizin de böyle İslam'dan sonra kendisine e, verdiği isim, verdiği sıfat nedir? Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Böyle müthişle bir insan yatan da ölmesin mi? Şehitlik nasip olmadı. Ama Şehitlerin makamına yükseltti Allah da yani cephede ölmedi demek istiyorum. Üzüntüsünü şöyle dile getirmiş. Allah'ım demiş yani hiçbir savaşta geri kalmadığım halde ben böyle mi ölecektim demiş. Yani üzüntüsünü dile getirmiş haşa şikayet olur mu o kalitelerden? Katiyen bunu bir şikayet gibi kesinlikle. Allah'ım demiş yani her e, savaşta cephede e, geri kalmayan hem de kulların önünde e, savaşan en önde vuruşan bir kulun olarak. Şimdi benim develer gibi böğürerek yatağımda ölmem çok ağrıma gidiyor diyerek üzülerek ağlayarak ölmüş mübarek. Bakın efendim işin kolayını söylüyorum ben. Mevla'yı sevelim. Mevla'yı sayalım. Mevla için olalım. Mevla için ölelim. Zaten öleceğiz. Zaten bu eşekten düşeceğiz. Zaten ineceksiniz. Yani allah Teala Hazretleri'nin yolunda ölelim, Allah'ın yolunda kalalım. Yani güzel niyetle bu işi şey yapmaya çalışalım, kotarmaya çalışalım. İşte cennete girecek ilk insan Allah yolunda şehit düşeni kimsedir. Nefes almadan böyle Hızır Ali Muratoğlu şehit olduğu zaman, onun cenazesi başında bir konuşmalar yapıldı. O mezar başında mıydı? bir konuşmayı hatırlıyorum ben. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi irad edildi. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam şehidin kanı daha toprağa yere düşer düşmez. Toprak olmayabilir. Yere düşer düşmez. Aynen yuvasında yavrularına üşüşen, yuvasında yavrularına üşüşen ana kuş gibi Şehidin böyle kanı yere düşer düşmez daha pıhtılaşmadan hava ile temas eder etmez hemen cennetteki görevli melekler alıp şehidi cennete uçururlar. İlk önce cennete gelecek adam şehitlerdir. Allah-u Teala bizim akıbetimizi şehit eylesin inşallah. Amin. Zaten yine aynı Riyazus Salihin, aynı kolay adres. Ben böyle uçuk kaçık yani hiç ismini, cismini duymadığınız yerlerdense örnek vermek istemem. Adını bilmediğiniz, duymadığınız şu kitap, bu kitap diyerekten rol rajonda kesmek istemem. Zaten çok derin bir hoca ve alimde değilim. Sohbet muhabbet adamı bir insanım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kim Allah yolunda gazaya gitmezse, bir gazilik yapmazsa, şehitlik adresinde bulunmazsa ve şehit olmayı da istemezse gaza yok. Şehitlik istemekte yok. İyi. Ondan sonra... Bu adamcağız öldüğü taklit ediyor Allah'ın Resulü münafıklıktan yani içine İslam işlememiş diğer insanlar gibi münafıklıktan bir parça üzerinde ölür. Demek ki sen Allah'a uğrunda ölmeye layık görmedin. Deli ferhatsın, şirine kavuşmak için bütün Amasya'yı kayalarda yardın, efendim, baltaladın, kazmaladın ama Allah için bir keser kaldırmadın. İnsanlar birbirleri için, neler için canlar veriyorlar? Bir düşünün ya, ne, ne acayip pozisyonlar için can veriyorlar. Hele deli aşıklar, sevdiği bir kız alamadı, sevdiği kocaya giremedi. Hemen hap içeni mi ararsan, köprüden atlayanı mı ararsın? Yani ben haber kritikçi veya da magazinci değilim. Ama ya neden Mevla için? Demek ki Allah yolunda gaza yapmadın. E Allah yolunda ölmedi Allah'tan böyle bir dilek çevirip istemenin Allah'ım şu kirli canımı, günahkar canımı, bu berbat kulunu her şeye rağmen yolunda ölmek nasıl bile gidiyor. Dua da etmedin. O sen demek ki bu işe tam inanmadın. Tabi. İnnemel müminûnellezîne amenu billâhi ve <gülüyor> rasûlihî Thumma lem yertabû ve câhedu ve vermesin visebilillah ve lâkamu sâdikûn Müminler ancak o kimsedir ki diyor Kur'an-ı Kerim, Sure-i Hucrat değil mi? Müminler bak, Allah'a inanmış adamlar ancak ve ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Peygamber'e inandıktan sonra şüpheye düşmezler. Davalına tam inanırlar. Nereden belli tam inandı? Belli belli. Belli. Nereden belli bakın? Ve cahadû fi sebîle. Aynı sözcük bak. Allah yolunda cihad ettiler, mücadele ettiler. O yerine göre savaş zamanlarında cephelerden kaçmadılar. Allah Allah diye böyle cephenlerde harbettiler. Evet, sonunda neyle harbettiler? Bir envalihim kendi kazançlarla Yani sadece milletin devlete verdiği vergi oradan ayrılan efendim orduya fon fon ile. Efendim alınan kılıçlarla, kalkanlarla değil. Oo, kendine de para koydular. Bu yola malımı koymuşum, canımı koymuşum derler ya. Malını koyarak, canını koyarak Vuruş, vuruşan adamlar diyor Allahu Teala. Bir envalim ve bi enfisihim mallarıyla, canlarıyla, kendi vücutlarıyla, kendi imkanlarıyla Allah yolunda çarpınan, çırpınan, çarpışan insanlar işte onlar sadık kimselerdir. Onlar içiyle dışıyla Allahu Teala sadakatini malını ortaya koyarak, canını ortaya koyarak. Yani biraz utanmak lazımdır. Akşama kadar arkadaşlar tembel tembel Oturan bir adam olmak, kahvelerde ömür geçen bir millet olmak ayıp değil mi arkadaşlar? Biz Amerika'dan 400 sene geriyiz. Hiç böyle havaya girmeyin. Avrupa'dan 200 sene geriyiz. Böyle bir toplum, böyle bir millet olarak nasıl biz kahvelerde ömür çürütürüz yahu? Nasıl biz böyle ne bileyim meyhanelerde, paplarda, gece kulüplerinde, sabahlar kadar laylalarda, yaylalarda, bütün İstanbul'u yıkan seslerle eğleniniz. Yani ben eğlenceye karşı değilim. Yine pikniklere gidin, denizler, dereler, göllet Göller, göletler, kaplıcalar, sılay-ı rahimler, akşam muhabbetler, oturmaları, helalun u harama, günaha, pisliğe bulaşmadan, yani meşru tatil hakkınızı, stres atma hakkınızı kullanın. Ona bir şey diyen yok zaten. Uludağ, da sizin olsun. Hayırlı efendim seyahatler. Ancak gittiğiniz yerde bile inne seyahate ümmeti fil cihat dedi ki peygamberimiz yine dinlen imandan bahsedin. Oradaki insanları Allah'a, peygamber'e tavlayın. Devre mülk değilseniz, devre mülk arkadaşlarınızı, bir tadile gitmişseniz böyle iyi şeylerin reklamını, propagandasını yapın. Bunu yapmanız lazımdır. Yani arkadaşlar bakın, gece gündüz sadece eğlenceyi düşünürsek, gece, işimizden zor kahveye kendimiz atarsak, ayaküstü paplara, ya yani millet olarak da dünyada rezil oluruz, sefil oluruz, perişan oluruz. Hem Allah katına böyle itibarımız, şerefimiz beş paralık olur. Biz Bak Allah yolunda e, sağyu gayret olan geçim seçim savaşıyla birlikte bir de Allah'ımızın bize emanet ettiği bu yüksek ve kutsal dava içinde bir mücadelemiz bir gayretimiz olması lazımdır. Zaten bu hadisinin ilk iki kısmı bunu içeriyor. Hemen ikinci kısmına geçiyorum bak. Birincisi Allah yolunda şehit olan kimse hemen böyle göz açıp kapayınca kadar cennette yerini buluyor. Protokolde şeref türünü yerini alıyor. Ama veracülün afifin ikinci adam da Öyle bir namuslu kimse ki. Fakirun fakir ama müteaffifün ve zü'yalin çoluk çocuk sahibi. Fakat kimseye bile yük ve askıntı olmuyor. Yani sorunlarını oraya buraya açarak halletmek yerine kendi alın teri, göz nuru derler ya böyle bir mücadeleyle çoluk çocuğuna bakan, çalışkan ve yük olmayan fakir türü diyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da cennete hemen ikinci sıradan ve ilk e, üç içerisinde ama ikinci sıradan girecek olan şahıstır. Gerek kadın olsun gerek erkek olsun Anadolu'da kadınlar da çalışıyor biliyorsun. Hanımlar çalışmaz mı? Çalışır. Hanımlar bir sosyal varlık değil mi? Sosyal varlıktır. Ancak hanımların çalışma şartları Müslüman hanımlara söylüyorum ben. Yani Türkiye'deki hanımlar, Arapistan'daki hanımlar, Avrupa'daki hanımlara konuşmuyorum ben. Ben Müslüman bir kitleye yani konuşmam özellikle Allah'a ve ahiret güne inanan Allahu Teala'yı Yaptığı için hesabını kitabını verip iyiliğinden ödülü kötülüğünden af ve cezaya çarptırılacağına inanan Müslüman bir kadın erkeklerle beraber aynı ortamda aynı ortamda karşılıklı göz göze dizle çalışmasını Allah uygun görmüyor arkadaşlar. Hatta ilim tahsilinde bile ve karnifi büyüt büyüti ne diyor değil mi? Allah Teala evlerinizde oturun Allah'ın ayetlerini okuyun ama hanımların kendi arasında hanım hanımcık çalışacağı işler vardı çalışırlar. Yani bir hanım sekreterle bir erkek erkeğin aynı anda kapalı bir yerde kalması, baş başa olması hele de bu tür ortamlarda üçüncüleri kesinlikle şeytan olur diyor. Nice yuvalar yıkıldı, nice insanlar altı oldu. İbadet ehli, gayretle çalışan, Allah'ın din için hizmetlerde fırlır fırlır koşturan nice insanlar üç beş kuruş parayı bulunca sekreterleri evlendir. Hatta böyle insanlara böyle hizmette bayan ne bileyim ismini duyurmuş ünlü firmalardan, kendi çalıştırdığı hanımlardan 3-4 tane alanından bahsediliyor. Böyle adı duyulmuş insanlar var. Yani böyle bir birlikte olmak, baş başa olmak, sekreterle baş başa oluyorsun, işçi hanımla baş başa oluyorsun. Ondan sonra üçüncüsü şeytan oluyor. Mekik diplomasisi yapıyor. Sana geliyor, ona gidiyor, böyle karşılıklı bir elektriklenme, bir e, yürek kayması, bir ayartma olayları oluyor. Şeytan çekiliyor, siz baş başa kalıyorsunuz bu sefer. Şeytanın kurduğu tezgaha geliyorsunuz. Allahu Teala Hazretleri bunu kendisi söylüyor. Yani iki, iki insan bir arada olduğunda bir kadın, bir erkek baş başa, yabancı kadın tabii hanımınız, evladınız, kızınız. ...anne, baban, anneciniz, ebeciniz baş tacı. Halamız, teyzemiz, bizim parçamız, yeğenlerimiz öyle. Ben öbür nikah düşebilecek tipler için söylüyorum. Üçüncüsü şeytan olur ve ondan yapacağını yaptırır. Bugün olan oluyor zaten. Nice güzel, mutlu yuvalar yıkılıyor. Nice güzel geçimli aileler boşanıyor. Ve artık yani güvensiz kocalar, güvensiz hanımlar, güvensiz yuvalar... ...ve bir sürü sorunlu çocuklar böyle anne babasının bu sorunlarından dolayı... ...psikolojik dengesi bozulan evlatlar kötü alışkanlıklara düşen insanlar var arasın. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Veraçül'ün, Afif'in kadınıyla erkeğiyle, namusuyla, şerefiyle çalışan fakir ama namuslu fakir, edepli fakir, böyle çalışkan fakir çoluk çocuğuna helal ile bakan fakir de Allah cennetin baş Ve abdün ahsene ibadeti Rabbihi Üçüncü müjdeyi böyle veriyor ve ette mevalihi de kesiyorum. İnşallah bunun olumlu tarafını bitirmiş oldum. Öbür tarafta biraz sıkıntılı ve üzüntülü bir bölüm. Onu daha sonra Allah paylaşırız konuşuruz. İşçisiniz, memursunuz, tezgahtarsınız, el altında çalışıyorsunuz, elin gözüne bakıyorsunuz derler ya bizim orada mahalle yerel bir ifadeyle. Elin gözüne bakıyorsunuz. İzniniz ona ait. İşe gelip gelmemeniz, ekmek paranız ama işe gelip gelmemeniz başkasına bağlı. Birisinin, amirin gözüne bakan memursun. Hem işini güzel yapıyorsun. Bak alt düzeysin ama, bakın önemli olan şeyi söylüyorum. Bak, i̇şini güzel yapıyorsun. Ette <gülüyor> Efendilerinin hakkını tam ödüyor. İşinin, bizim bir müezzin emeklisi abi vardı. 40 sene müezzinlik yapmış ama hiç izin kullanmamış. Pazar günü bile ha. Haftalık izni yok. İşini çok seviyor. Yani işini çok seviyor adamcağız. Derdi ki bize biz o zaman İmam Hatip Mektebi'ne talebeyiz. Ee, bizim böyle bir cıvık hareketlerimizi gördü de bizdeki bizden hani köy kasab olmayacak bir yapı sezerdi herhalde. Derdi ki oğlum derdi bakın beni iyi dinleyin. Yarın hoca olacaksınız müezzin olacaksınız müftü vaiz neyse ne olacaksanız. İşinizi yapın oğlum. Horoz olun horoz işini yapamayan tavuk gibi öyle başını yere eğmek zorundadır derdi bak ne kadar güzel laf. Oğlum işini yap görevini tam yap horoz ol. Yani işini yapan adam cazın başı yere, yerde eğik olmaz. İşçisin başın dik olacak nasıl işini güzel yaptın. Memursun üf öndeki dosyalar temizlendi kafan dimdik. Tezgah böyle pırıl pırıl yani tırnağın da paten yapar gibi e, müşteri karşılıyorsun başın dimdik. Tabii. Diğer efendim görevlerde buna benzerdir. Öğrencisin hakeza. ödevini yaptın, ders zil çalmadan sınıfa girdin, dersi güzel dinledin, ödevini yaptın, yazılı söze müthiş puanlar aldın. Böyle dimdik geril otur sandalyene böyle masana geriye gerilerek otur. Sen artık işini güzel yapan bir talebesin. Horozlanmaktan bahsetmiyorum. Yani e, onurlu olmak, izzetli olmak gibi bir ifade diye düşünün bu sözümü. Evet, efendisinin hakkını veriyor, amirinin verdiği işi yapıyor, patronun verdiği işi yapıyor, efendim tezgahtarsa esnafın verdiği işi yapıyor, öğretmen öğrenci, verdiği işi yapıyor, askerse komutanın verdiği işi yapıyor. Ama bu iş verilirken tabii ki çalıştırdığınız elemanların Allah ile iletişimine, Allah ile ilişkisine darbe vuracak şeyler söylemeyin. Öyle bir emir alan da tabii ki Allah'a öncelik tanır, önce benim Allah ile olan ilişkim, iş, efendim münasebetimdir. bu hakkıdır. Bunu güzel yapanlar. Ah sene ibadete Rabbi. Oho, Rabbisinin de ibadetini güzel yaparsa bu adama diyecek bir şey yok. Bu adam dört dörtlükdür, işi iştir, evel Allah. Biznillah. Bu kimse de cennete üçüncü olarak girer. Öbülene ne diyorsunuz? Bir şey demiyorum bakın. Allah yolunda öldün böyle. ölmez birinci olarak cennettesin. Gariban bir fakirsin. Helal lokma için bile harıl harıl çalışırken Öldün, cennettesin böyle. Bak, ibadetin yapıyorsun. Fakirsin, garipsin ama izzetlisin, şereflisin böyle. Ne bileyim, ekmeğini taştan çıkartıyorsun. Ee, ellerin nasırlı, çatlamış veya da yağlı, kirli, pastlı bir efendim, mücadele adamısın maşallahım var. Evine böyle helal lokma, kıt kanaat böyle ucunu, ucuna dekle, dekleştiremiyorsun. Kimseye de böyle ağlayıp sızlayıp geçimden şikayet etmiyorsun maşallahım var. Ee, bizim bir hoca arkadaşımız ticaretle alakalı bir çalışma yapmıştı da. Hazreti Ömer şehitlik hastası birisi olduğu halde radıyallahu anh. demiş ki Allah'ım şehit olarak ölmek hedefimdir ama bu olmazsa bari demiş hiç olmasa çoluk çocuğumun geçimi için mücadele ederken işimin başında ölüyüm demiş bak ne kadar önemli bir ölüm şekli ki e, şehitlik bir kader nasip meselesi eğer demiş şehit olamayacaksam yazılı değilse böyle bir şey hiç olmasa demiş ondan sonra demiş çoluk çocuğuma bir ekmek davası Geçim için mücadele çalışmam sırasında ölüyüm demiş. Demek ki o da çok büyük bir ölüm şeklidir diyor alimler. Tamamdır. Hem Rabbis'in ibadetini güzel yaptın, hem öğrenciliğin güzel, hem ibadetin güzel, hem işçiliğin güzel, hem ibadetin güzel, hem memurluğun güzel, hem ibadetin güzel, hem köleliğin eski model konuşacak güzel ama... Ehad ehad diye inleyen Bilal gibi hem Allahu Teala Hazretlerine dayak yesen de Allah diyorsun. Yemek yesen Allah diyorsun. Böyle bir insansan var ya sen evet Allah'ın üçüncü sıradan cennettesin. Allah cümlemizin sonunu gayretsin. Pekala okuduğum ayet-i kerime. Yılbaşta yaklaştığı için cumartesi pazara bağlayan bizim gecelerle gündüzlere bir problemimiz yok. Kadir-i çok severiz, seviniriz, hoplarız, zıplarız. İbadetle ihya ederiz. Müthiş bir gecedir bizim için. Niye? Allah önem vermiş. Bin aydan hayırlı demiş. Ya Allah'tan dolayı önem veriyorum ben o geceyi arkadaşım. başına o geceye niye ben bu kadar reaksiyonerim? Olumsuz bir tepkim var. Arkadaş Allah'tan dolayı. Allahu Teala Hazretlerinin böyle gazaba getireceği her türlü haltlar işleniyor. Bakın okuduğum ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kim peygambere yan çizerse, müminlerin girdiği yoldan başka veyette bir gayra sebil müminin bak. Hz. Muhammed Mustafa'ya elinde ayetler, hadisler var. Müslümanın ne olduğunu görüyor. Buna rağmen tutuyor. Gavurlara benziyor. Peygamberini bırakıyor. Başka adreslerde, kulvarlarda yürüyor. Müslümanların girdiği yolu bırakıyor. Kafirlerin girdiği yola efendim geçiyor. O yolda yürümeye çalışıyor. Eh, o zaman diyor ki Allah benle seni onlarla beraber yuvarlarım cehenneme. Canın cehenneme. Hiç acımın. Benim peygamberimin girdiği yoldan çıktın. Mümin kullarımın Müslümanlarına girdiği yola değilsin. Efendim, Orta Doğu'yu değil, dünyayı cehenneme çeviren Puş'la beraber aynı geceyi kutlayan da onun gibi Puş'tur. Ne diyeyim ben işte? Yani bütün dünyayı kan gölüne çeviren o büyük emperyalist, hatta bu işi... Artık ne kitle imha silahları ne demokrasi getirmek gibi kendisi şimdi söylüyor. Yani sırf petrol hesapları yüzünden Orta Doğu'daki dengeler yüzünden yani İsrail'in çevre güvenliğini sağlamak gibi öyle bir e, özel e, militanca militaristçe yap yapılar için savaş yaptığını söyleyen bu adam. Ebu Gureb hapishanedeki efendim namus işkenceleri bir milleti yok etme çabası yok etme noktasındaki büyük efendim tahribatı bütün bunlar ve, ve ve ve daha neler yok yani bütün dünyayı kan gölüne çeviren Müslüman vampir olaraktan e, yılbaşı gecesinde eğlenecek buş ile beraber aynı eğlenceyi paylaşan diyorum bak ben aynı havaya giren yok bu efendim e, hindileriyle çam süslemeleriyle efendim e, Noel Baba fıkralarıyla o efendim o aletlerin başındaki o geceki programları seyrederek efendim e, otur e, etkinliklere katılarak e, onlarla birlikte davranarak bu işe ortak olan insanlar Ondan farklı olamazlar arkadaşlar. Artık yani kayıtları siline başkalarına kayıtlar kayıtları yapılır. Bir Sırplı ile eğer bir boşluk eğlenebiliyorsa ne farkı vardır? Yani Moskova sokaklarında bir Moskova bir Çeçen eğlenebiliyorsa ki inşallah öyle bir şey olmaz. O zaman Çeçenya'daki o katliamlarda anasının babasının ırzına namusuna geçiren, parça parça edilen o Ruslarla eğlenebiliyorsa bir Çeçen delikanlı ne farkı vardır? Daha efendim camilere adam doldurup yakan bir Yunanlıyla aynı geceyi kutluyorsan Murat ve Atlılar Köyü'nde seni diri diri canlı canlı toprağa gömen bir Rum'la beraber aynı gece bir efendim yılbaşı kutlamasında e, dans edebiliyorsan senin Kıbrıs Türk olarak ne farkın vardır oradaki Rum'dan. Onun için kafirlere benzemeyeceğiz. Teknolojik açıdan, siyasi açıdan, askeri açıdan bir ilişkiniz olabilir. Onlar ayrı konular. Yani onlarla bir birlikteliniz ticari, zirai, sınavı, siyasi ilişkiler olur. Kafir veya Müslüman bunlara bir şey denmez zaten. Burada üzerinde durulan konuşudur. Yani inanç olarak benzemek, kültür olarak benzemek, ahlak ve yaşam tarzı olarak benzemek insanı hiç öyle sağa sola çekmeyen. Bal gibi kafir edecek kadar tehlikelidir, ateşle oynamak gibi şeydir. Ve son İki tane hadis-i şerif parçası okulmuştum. Kim herhangi bir toplumun karartısını çoğaltırsa onlardandır. Hangi millete benziyorsanız, izliyorsanız onlardansınız diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Mevla bizi sevgili peygamberimize benzeyen, onun sahbesine benzeyen, bizim tertemiz mis gibi mübarek atalarımıza, mümin kardeşlerimize benzeyen Yolu, izi, çizgisi düzgün ey adam etsin inşallah. Yanlış yapanın Allah tövbeye nasuh lütfetsin. Görüyor musun inşallah bu mevsimde mümkün mertebe insanlara sert dozlu olmaksızın yani tatlı tatlı samimi bir e, Müslüman yüreğiyle ve diliyle bu tür yanlışlardan caydırmaya, döndürmeye gayret edin. Yani bir bela geldiğinde çalıyla tutuşuyor ama koca yeşil ormanlar yanıyor. Kurunun yanı yaşta yanıyor, yaramazların yanı sıra yararlı insanlar da yanıyor, Zararların yanısında zararsızlar da zarar görüyor. Onun için zarar görmeme adını en azından bu gayrette olalım. Allah-u Teala akıbetimizi gayret etsin, hepimizi hayırlara kullansın, elimizden tutsun, yüz çevirmesin bizden, Allah bizi terk etmesin ve tabi ki son nefes kelime-i şehadetle bizi kendisine kabul bulsun diyoruz. Birbirimize dua etmek kaydıyla. Pazartesinden itibaren kurban bayramına kadar oruçlu olun. Zülhecce çok müthiş bir mevsimdir. O günde belki haçça gidersem git, gitsem bile gelecek pazartesi yine bir sohbet yaparım tabii inşallah. Böyle bir çalışmam var kesinlik yok ama. Böyle bir gayretin içindeyiz. Kısa dönem yani 10 gün kadar zannediyorum. Efendim pazartesi oruçlusunuz. Salı, çarşamba, perşembe kurban bayramında kurban ciğeri yiyince kadar oruçlusunuz o kadar. Geceleri güzel geçirin mutlaka THT kılın. Kadir gelisi kadardır. O günlerde ibadet, namaz, zikir, Kur'an okumak, sıla-i rahim yapmak, ondan sonra insanlara davetler, teblikler, Müslümanlık anlatmaları, zekatlar, sadakalar, itikaflar yani o mevsimdeki ibadet Allah yolunda aslanlar gibi savaş olup şehit olmak ne kadar şirin ve tatlıysa gerçekten o günlerde Kurban Bayramı'na 10 gün kala bir Ramazan sezonu gibidir. Çok değerli, kıymetli günlerdir. Gelecekler size birkaç cümle de olsa temas edeceğimi umuyorum. Evet birbirimize dua etmek üzere selam aleikum